هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Doğrusu Allah azza ve celle müminlerin vasıflarını sayarken diyor ki ve bilahireti hum yuqinun onlar ahiret gününe de iman ederler. Musa abimizin de tavsiyesiyle inşallah biz kıyamet alametlerini işlemeye karar verdik. Bu konuda elimizdeki sahih kaynaklardan istifade edeceğiz Kur'an ve sünnet ışığında kıyamet alametlerini değerlendireceğiz ve bunu yaparken de kıyamet alametlerini üç başlıkta toplayacağız küçük kıyamet orta kıyamet ve büyük kıyamet olarak. Allah nasip ederse uzun soluklu faydalı bir ders olması için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Ve özellikle küçük alametleri anlattığımız bahiste yani şimdiye kadar ortaya çıkmış. Orta derece veya büyük kıyamet ise daha sonra ortaya çıkacak kıyamet alametleridir. Ancak küçük alametlerden kastımız sırası ile şu e, sıralamayı yapacağız. Yani şu şekilde sıralayacağız. Ben şimdiden en azından ön söz olarak bunu ifade edeyim. İnşallah ileriki haftalarda, ileriki derslerde bunların açıklamasını yapacağız. Bu konunun içerisinde başta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in gönderilmesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in vefatı, Kudüs'ün fethi, taun yani veba hastalığı, malın çoğalması ve sadaka verilecek kişinin bulunmaması, fitnelerin ortaya çıkması, Hicaz'da ateş çıkması, Türkler ile savaş, Arap olmayanlar ile savaş, yani acemlerle, emanetin yitirilmesi, ilmin kalkması, cehaletin artması, zalim idarecilerin yardımcılarının çoğalması, zinanın artması, faizin artması, çalgı aletlerinin çıkması ve bunların helal sayılması, içkinin çokça içilmesi ve helal sayılması gibi, daha onlarca konu içermektedir. Ancak, kıyamet alametlerini işlerken, öncelikle ahiret gününe imanın önemini vurgulamak isterim. Allah azze ve celle Bakara suresi 177. ayette şöyle buyurmaktadır. Leysel birr en tuvvücûhakum kıblal meşrik vel mağrib velâkinel birr men âmena billâhi vel yevmil âhir İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik Allah'a ve ahiret gününe iman etmektir buyurmaktadır. Yine Talak suresi ikinci ayette Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. ذَلِكُمْ يُعَذُ بِهِ مَنْ كَانَ billahi بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ İşte bu Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Kehf Suresi 49. Ayette ise Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: Wa wudi al kitabu fatar al mujrimin mujfiquin mimma fihı ve yqulun ya weyletana mali <Sessizlik> haza al kitab. La yugadir cıgıra ve la kibıra illa apsaı ve wujdoo ma amilu ve la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 Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Yine başka bir ayeti celile de Bakara suresi 96. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ve latecdenhum ahrasa'n nasi ala hayatin ve minellezina eshreku yaddu ahaduhum law yu'ammaru 1000 وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرَ وَاللّٰهُ بَص۪يرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Yemin olsun ki sen onları insanların yaşamaya en düşkünü, hatta müşriklerden dahi düşkün olduklarını göreceksin. Onların her biri bin sene yaşamak ister. Oysa yaşatılması onu azaptan uzaklaştırmaz. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla görendir. Biliyorsunuz ki müşrik öldükten sonra dirileceğini ummaz. Bu yüzden uzun yaşamayı sever. Yahudi ise yaptıklarından dolayı ahirette rezil ve rüsvay olacağını sahip olduğu ilimden dolayı bilmiştir. İbn Kesir Rahimullah bu ayeti bu şekilde tefsir etmiştir. Yani bin yıl bile insan yaşasa azaptan kurtulamayacaktır. Yine Tekabüm Suresi 7. ayette kul bela ve rabbi le tub'asunna summa latunba'una bima amiltum ve zalika ala llahi ysir de ki, hayır Rabbime andolsun ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır. Bunlar kıyametin kopacağını ve tekrar dirilme ile ilgili ayetlerdir. Yine Kur'an-ı Kerim'den ilk yaratılışla ilgili ilk yaratılışla ilgili bazı ayetleri hatırlamakta fayda var. Çünkü Varlık sebebine iman etmeyen veya varlık sebebini bilmeyen bir kimse ahirete iman noktasında sıkıntıya düşecektir, zayıf kalacaktır ya da şüpheli bakacaktır. Bu yüce Rabbimizin bir metodudur, bir yöntemidir. Kullarına merhametinden ötürü hakkı hatırlatmaktadır. Şöyle buyuruyor Rabbimiz ayeti celilede. Ey eyühen in fi raybin min el min turab Ey insanlar eğer siz yeniden dirilmekte şüphede iseniz şunu biliniz ki biz sizi topraktan yarattık. Yani Rabbimiz subhanahu ve Teala bizlere diyor ki senin tekrar dirilteceğinden şüphen varsa o halde sen bize söyler misin sen nasıl yaratıldın, nasıl var oldun, nasıl dünyaya geldin? Sen kendi kendine var olmuş, ortaya çıkmış bir mahluk değilsin. He, Allah Azze ve Celle bu ayette ahiretten şüphesi olanlar için Ya eyyuhannes dikkat edin ey iman edenler demiyor Rabbimiz. Ey insanlar diyor bütün insanlığa hitap ediyor. Ya ey yuhannesu in kuntum fi raybin minal ba's fa inna khalaqnakum min turab eğer siz yaratılma tekrar dirilme konusunda şüphede iseniz biliniz ki biz sizi topraktan yarattık. Summe min nutfe sonra bir nutfeden summe min alaka sonra bir alaktan, ثُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ ve sonra da bir mudgadan, yani bir çiğnemlik etten, مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ Yani sizi bir yaratılıştan başka bir yaratılışa soktuk diye Allah Azze ve Celle Hac Suresi 5. ayette insanın yaratılışını haber vermiştir. Yasin suresi 78 ve 79. ayette yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vadara balana men alim. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal, misal getirmeye kalkışıyor insan ve diyor ki şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratılmayı gayet iyi bilir. Yani tekrar yaratılma konusunu konuştuğumuz veya hatırladığımız şu ayetlerde Rabbimiz hemen bizim ilk Yaratılmamıza atıfta bulunuyor. Yani bizzat şahit olduğumuz, gözlemlediğimiz, ilmel yakin, hakkal yakin, aynel yakin gördüğümüz yaratılmamızdan bizlere haber veriyor. Yani bundan örnek verelim yani 70-80 sene öncesine gidersek belki şu an gerek ben gerek bu ders halkasında katılmış kardeşlerim yoktuk ama bugün varız. Allah azze ve celle bizi nasıl yoktan var ettiyse ayette de haber verdiği gibi zalike bi ennellahu vel hakku ve ennehu yuhyi'l mevte ve ennehu ala kulli şeyin kadir. İşte Rabb'in o hakkın ta kendisidir ve o kabirdekileri diriltmeye kadirdir. Yine dirilmenin mümkün olduğunu haber veren maddi delillerle ilgili bazı ayetler okumak isterim. Hacı suresi yine 5'ten 7'ye kadar olan bölümde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. arda الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَمْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجٍ Yani sen yeryüzünü kuru, kuru görürsün, ölü bir halde görürsün. Kışın gördüğümüz bir tablodur bu. Sen yeryüzünü toprağa çatlamış kupkuru görürsün. فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَا اَحْتَزَّتْ ve biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman yani yağmuru indirdiğimiz zaman varbet ve anbetet min kulli o kıpırdanır kabarır ve her çeşitten iç acıc acıcı bitkiler verir yani ölü toprağı nasıl da dirilttiğini görüyor musunuz Rabbimizin yine bizim uyuyup uyanmamız da böyle bir delildir. Ve Yüce Rabbimizin yaratmadaki göz kamaştırıcılığındaki üstünlüğünü görecek olursak Yasin Suresi 81 ve 82. ayetini delil gösterebiliriz. Şöyle buyuruyor Rabbimiz E ve leysen lezî halaqas semevâti vel arda biqâdirin alâ en yakhluqa mithlehum belâ ve huve İnne,ma amrhu, ıza arada şeye, an yqul lhu, koon, feykoon. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Bir şeyin olmasını dilediği vakit, onun işi al demektir. O da olu verir. Yine Rabbimiz Gafir suresi 57'de buyuruyor ki: "Lehalqu's semavati vel ard akbaru min halqinnasi velakin ekserun nasi la ya'lemun." Yani bizim tefekkür etmemizi veya bizi tefekküre sevk edecek bir ayetle bizleri uyarıyor Rabbimiz ve buyuruyor ki elbette Göklerin ve yerin yaratılması insanın ya insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yine yüce Rabbimiz yaratılış gayemizi hatırlatan bir ayet iceliyle de şöyle buyuruyor. Müminun suresi 115 ve 116. Fahâsebtum enne mâ halaknâkum abasan ve ennekum ileynâ lâ turcâun? Fetâ'âlallâhul melikul hak. Sizi sadece boş şeye yarattığımızı ve sizin gerçekten huzurumuza geri getirmeyeceğiniz mi geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Mutlak hakim ve hak olan Allah çok yücedir. Yani sizi boş bir sebeple yaratmadık. Eğlenmeniz için veya sadece dünyaya çalışmanız için, makam mevki edinmeniz için, zevk ve sefa sürmeniz için ya da sadece sizin hayatınız dünya imiş gibi biz sizi bunun için yaratmadık. Yoksa siz bizlere tekrar dönmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz buyuruyor Allah Subhanehu ve Taala. Yine Duhan suresi 38 ve 39. ayette Rabbimiz buyuruyor ki Ve men halaknas semavatı vel arda ve ma beyne huma la'ibin Ma halaknahuma illa bil, bil hakki la ya'lemun. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Dolayısıyla ahirete yaklaştığımızı haber veren şeyler elbette ki Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam'ın haber verdiği kıyamet alametleridir. Varlık nedenimizi hatırlatan ve tekrar dirileceğimizi haber veren bu ayetlerden sonra inşallah gücümüz nispetinde kıyamet alametlerine vurgu yapacağız. Ancak ondan önce kıyametle ilgili bize haber verecek olan Allah'tır ve O'nun Resulüdür. Bunun dışında hiç kimse Hiçbir güç, hiçbir arraf kıyametten haber veremez. Allah Azza ve Celle Resulüne neyi bildirdiyse kıyamet ve alametleriyle ilgili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları ümmetine bildirmiştir. Tıpkı kaynaklarımızda Cibril hadisi diye meşhur olan şu hadiste olduğu gibi biliyorsunuz Cibril aleyhisselam insan kıyafeti yani insan kılığında Resulullah aleyhisselatü vesselam'ın yanına gelmişti. Akbirni anil iman, anil islam, anil ihsan vs. vs. vs. sorular sordu. En sonda Cibril aleyhisselam Resulullah aleyhisselatü vesselam'e şunu sordu. Kale, fe akbirni anil yani dedi ki ya Muhammed aleyhissalatü vesselam bana kıyamet saatini haber ver. Resulullah aleyhissalatü vesselam ise şöyle cevap verdi. Mel mes'ulu soru, anha bi'aleme mine sâil. Soru sorulan kişi sorandan daha iyi bilmiyor dedi. Yani yani sen bu soruyu bana soruyorsun ancak sen de bilmektesin ki ben senden iyi bunu bilmiyorum. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam Resulullah ve vesseleme şöyle buyurdu. "Kale, fakhbirni an amaretaha." O halde bana kıyametin alametlerinden haber ver. Dolayısıyla biz işte o alametler üzerinde duracak, o alametleri inşallah konuşacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere haber verdiği kıyamet alametleri. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyametle ilgili haber veren hüccet olduğunu sünnetten delilleriyle görecek olursak Huzeyfe radıyallahu anh'ın haber verdiği şu hadisi örnek verebiliriz. Huzeyfe radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bize bir hutbe okudu. Bu hutbesinde kıyamete kadar olacak şeylerden hiçbirini bırakmadan anlattı. Onları aklında tutan tuttu. Tutmayan ise unuttu. Nasıl ki bir adam birini tanıdıktan sonra unutur da tekrar görünce hatırlarsa ben de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği şeylerden unuttuklarımı ortaya çıkınca hatırlıyorum. Yani Üzeyf Radiyallahu diyor ki Aleyhissalatu vesselam kıyametin birçok alametini bizlere haber verdi. Kimimiz bunları hafız etti, kimimiz unuttu. Ancak ben de bazılarını unuttum. Öyle ki o alamet ortaya çıktığı zaman ben diyordum ki Sadakta ya Resulullah ve vesselam yani gerçekten Resulullah doğru söylemiş diyordum ve vesselam nasıl ki diyor siz birini görürsünüz sonra o kişiyi unutursunuz yıllar sonra tekrar karşınıza çıktığında bu kişiyi hemen onu hatırlarsınız işte ben de unuttuğum şeyleri böylelikle hatırlıyordum diyor ee, Huzeyfe radiyallahu an bu hadis Buhari'de kader babında kayıtlıdır. <gülüyor> Yine Huzeyfer radıyallahu anh şöyle haber veriyor. Resulullah ve vesselam bana kıyamete kadar olacak şeyleri haber verdi. Ben ona olacak her şeyden sordum. Sadece Medine halkını Medine'den neyin çıkaracağını sormadım. Diyor. Bu hadis Müslim'in fiten ve eşrat, eşrate'e ussa'a babında geçmektedir. Nevevi Rahimullah bunu şerh etmiştir. Bu sadece Huzeyfe'ye has olan bir haber değil. Resulullah ve Vesselam kıyabete kadar olmuş ve olacakları sahabeye anlatmak için... Tam bir gün boyunca hutbe vermiştir. Ebu Zeyd Amr bin Ahtab el Ensari radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah ve vesselam bize sabah namazını kıldıktı, kıldırdıktan sonra minbere çıktı. Öğleye kadar hutbe verdi ve indi. Namazı kıldı. Sonra minbere çıktı. İkindiye kadar hutbe verdi ve indi. Namaz kıldı, sonra minbere çıktı ve güneş batana kadar hutbe verdi. Bize olmuş ve olacak şeyleri anlattı. Onları en iyi bileniniz, en çok ezberleyeninizimdir diyor. Ebu Zeyd Amr bin El-Ektab El-Ensari. Düşünebiliyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam sabah namazını kıldırıyor ve hutbeden sadece namazlar için iniyor. Ve ikindiyi kıldırdıktan sonra da bu akşama kadar devam ediyor. Biz çağdaş Müslümanlar ise bir ders halkasına bir saatimizi veremiyoruz, vaktimizi ayırmıyoruz ve gerçekten bu konuda emek sarf etmiyoruz. Ancak ashab sabah namazından akşama kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemiştir ona kulak vermiştir ve ona teslim olmuştur. Yine Huzeyfe bin Yaman radıyallahu anh şöyle demiştir. Vallahi ben kıyamete kadar olacak tüm fitneleri insanlar içinde en iyi bilenim. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana gizli olarak anlattığı bu şeyleri başka kimseye anlatmamıştır. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam fitneleri benim, benim de içinde bulunduğum bir mecliste anlatıyordu. Fitneleri sayarak dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Minhunne felâthun la yekaznâ yadarnâ şey'e ve minhunne fitnetun keriyahis sayfî ve minhâ sigârun ve minhâ kibar." Yani buyurdu ki Aleyhisselatü Vesselam Onlardan üç tanesi neredeyse hiçbir şey bırakmaz. Yine onlardan öyle fitneler vardır ki yaz rüzgarları gibidir. Onlardan bir kısmı küçük bir kısmı da büyük fitnelerdir. Ve devamlı Huzeyfe radiyallahu anh buyuruyor ki benden başka o mecliste bulunan insanların hepsi öteki hayata gitmişlerdir. Biliyorsunuz. Uzeyfe radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, uzun yaşayan sahabelerden biriydi. Şimdi, Kur'an ve sünnette geldiği şekliyle, kıyametin isimlerini hatırlatalım. İnşallah istifade edeceğiz çünkü, Kur'an ve sünnet bizim için ilim kaynaklarıdır ve hüccetin kendisidir. Ve gerçekten kıyamet gününün önemsendiğini gösteren en büyük delillerden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'de sık sık zikredilmesidir. Mesela Allah azze ve celle ayet-i de buyuruyor ki Hac suresinde "Ya eyühen nasu taku rabbakum ey insanlar Rabbinizden korkun. İn zelzele't-saati şeyun Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı çok şiddetli bir şeydir. Gerçekten ayete baktığınız zaman şiddetli şey diye Allah tarif etmiştir. Aslında şey hem her şeydir hem de bir kişinin yani hayallerinin bile idrak edemeyeceği ölçekte. Yani demiyor dağın işte devrilmesi gibidir veya evin yıkılması gibidir ya da işte efendim damdan düşer gibidir demiyor. Şey un azim gerçekten büyük büyük bir şeydir diyor Allah azze ve celle. Yaw metreunha onu gördüğünüz gün tezehu kullu murdi'atin amma ard'at. Her emziklinin emzirdiğini bıraktığını görürsünüz. Ve kullu haml kullu Her yüklünün insan olsun hayvan olsun yani her hamilenin Düşük yaptığını görürsünüz, yükünü bıraktığını görürsünüz. Vatara nesu sukara sen insanları sarhoş görürsün. Vemehum bisu kara. Ancak onlar sarhoş değildirler. Yani ayakları birbirine dolanmıştır. Ve lakin şiddet. Ancak yüce Rabbinin azabı çok şiddetlidir buyurarak, emziklinin niçin emzirdiğini bıraktığını, yüklü olanın yükünü niçin bıraktığını, insanların niçin sarhoş gibi göründüğünün sebebini, Allah Azze ve Celle, ve azaballahi şedid, çünkü Yüce Rabbinin azabı şiddetlidir diye haber vermiştir. İşte o günü tanımak ve o güne, Hazırlanma maksadıyla. Biliyorsunuz o gün o kadar önemlidir ki en basiti, en basiti, Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilir, çokça hatırlatılır. Bununla beraber her gün namazda Fatiha suresinde diyoruz ki, مَالِكِ Yani, Din gününün sahibi. Din gününden kasıt, kıyamet günüdür. Mahşer günüdür. Meliki yevmi din Yani siz diyorsunuz ki, namaz esnasında Fatiha'yı okurken, يَاكَنَ ya وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Yani sen din gününün sahibisin ve ben biliyorum ki sana döneceğim, hesap vereceğim, hayatımdan, malımdan, gençliğimden vesaire ben hesap vereceğim, din gününde, din gününde huzurunda olacağım, o günün şuuruyla ben sana kulluk ediyorum ya Rabbi diyerek, günde kırk defa bunu hem nefsimize hatırlatıyoruz ve ikrar ediyoruz. İnfitar suresinde Rabbimiz buyuruyor ki, وَمَا اَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ Sen din gününün ne olduğunu biliyor musun? ثُمَّ مَا اَذْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ Sen tekrar din gününün ne olduğunu biliyor musun? diye soruyor Allah Azze ve Celle. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئَةِ ve يَوْمَ اِذٍ لِلّٰهِ O gün hiçbir nefis başka bir nefsin yükünü taşımaz. O gün emir sadece Allah'ındır. Yani dün gününün ne olduğunu İnfitar suresinde işte hiçbir nefsin başka bir nefsin yükünü taşımayacağı gün olarak Rabbimiz subhanehu ve teala haber vermiştir. İşte onun şuuruyla, o günün bilinciyle ve o güne o güne hazırlık yaparak inşallah kıyamet alametlerini anlamaya, öğrenmeye, bu şuurla yaşamaya gayret göstereceğiz. Din günü dedik, bunlardan birisidir. Yani kıyametin isimlerinden bir tanesidir. Başka hangi isimleri var? İnşallah ona bakalım. Mesela kıyamet alamet, e, kıyametin isimlerinden bir tanesi de Essa'a saat Rabbimiz Gafir Suresi 59. ayette buyuruyor ki İnne's saate la inne's saate atiyetun la fi kıyamet saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Az önce de okumuştum Cibril hadisinde de Resulullah Aleyhissalatu vesselam yani bana kıyametin saatini haber ver diye söylemişti. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz isim olarak saat diye yani sa'a, o saat diye onu isimlendirmiştir. Bir diğer ismi de Yevmul Ba'f. Yevmul Ba'f. Bununla delili Rum suresinin 56. ayetidir. Şöyle buyurulmakta: "Laqad labistu fi kitabillah ila yawmil ba's fehaza fah yawmul ba's." Andolsun ki siz Allah'ın yazısında hükmedildiği gibi yeniden diriltilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün yeniden dirilme günüdür. Yani yevmul ba'af, dirilme günü manasında Rabbimiz Azze ve Celle bunu haber vermiştir. Dün e, bahsetmiştik, aslında şer'i lafızlara dikkat edilmesi gerektiği konusunu e, buradaki kardeşlerle paylaşmıştık. Gerçekten Kıyamet saati de aynı şekilde biz bu lafızlara dikkat edecek, Kur'an ve sünnetin haber verdiği şekliyle e, kıyamete iman edeceğiz ve lafız itibariyle de bu lafızları seçeceğiz. Zaten bir diğeri din günüydü, يَوْمُ الدِّينَ diye söylemiştik. Böylelikle üç isim oldu. Bir diğer ismi de kıyametin, يَوْمِ, ال, يوم ال hasrah Yani, Pişmanlık günü. Allah Azze ve Celle Meryem Suresi 39. ayette وَاَنذِرْهُمْ يَوْمَ hasra" <الْحَسْرَة> Sen onları pişmanlık ve üzüntü günü hakkında uyar buyurmaktadır. Yine Allah Azze ve Celle'nin haber verdiği isimlerden bir diğeri de Dünya, Dünya. Yani, Dünya. Yani, ahiret Yani, Dünya. suresi 64. ayette Dünya. Yani, Dünya. Yani, Dünya. Yani, Dünya. Yani, Dünya. Yani, Dünya. Yani, Dünya. Yani, Dünya. Yani, Dünya. Yani, Yine Allah azza ve celle Kur'an-ı Kerim'de Yawmuttanad yani karşılıklı bağırışıp çağrışma günü diye de isimlendirmiştir. Yawmuttanad karşılıklı bağırışıp çağrışma günü. Bunun da delili Rafir suresinin 32. ayetidir. Şöyle buyuruyor Rabbimiz: İnni ehafu aleikum tanad. Gerçekten sizin için bağırışıp çağrışma gününden korkuyorum. 7. olarak isimlerden bir diğeri de Darul karar. Yani kalıcı yurt manasında. Yine bunun delili Gafir suresinin 39. ayetidir. Ve innel ahirete hiye darul karar. Şüphesiz ahiret gerçekten kalınacak yurttur. Hani biz de darul beka deriz böyle bizim de tabirimiz darul beka yani baki olan, kalıcı olan yurt manasında. Ve yine yevmul fasl yevmul Fasl yani hüküm günü. Delili Safat suresinin 21. ayetidir. Haza kuntum İşte bu yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür. Ve yine yavmul cem' Yani يَوْمُ الجمع, Toplanma günü. Allah Azze ve Celle Şura Suresi 7. Ayette şöyle buyuruyor. وَتُنْزِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَرَيْبَ ف۪يهِ لَا رَيْبَ ف۪يه. Yani asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları korkutmak için buyurmaktadır. Ve bir diğer adı. Yevmel hisab. Yevmel hisab. Yani hesap günü. Delili Saat Suresi 53. ayette. Haza ma tuaduna li yevmil hisab. İşte hesap günü için size vaat olunan şeyler bunlardır. Buyurmasıdır Rabbimizin. Ve yine on birinci olarak يَوْمُ الْوَعِيدِ يَوْمُ الْوَعِيدِ Yani tehdit günü. Tehdit günü. Yüce Rabbimiz Kaf Suresi 20. ayette şöyle buyuruyor haffi surlike ya vahi yaul Vahit sura üfürülür İşte bu tehdidin gerçekleştiği gündür 12si bu yağmur bu hulut yağul hulut Rabbimiz şöyle buyuruyor اِدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ Oraya selametleyirin, işte bu ebedi yaşamın başladığı gündür. Yani ebedilik günü. Kaf suresi 34. ayet. Ve yine yavmul huruc, çıkış günü manasında Kaf suresi 42. ayette يَوْمَ يَسْمَعُونَ السَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجُ O gün insanlar bu sesi gerçekten işitecekler. İşte bu çıkış günüdür. Yani kabirlerden çıkış günüdür. Ve yine bir diğer adı El-Vâqa'a. el yani olay, hadise. Hani biz gerçek manasında söylüyoruz el Zaten bununla isimlendirilmiş bir sure de var Kur'an-ı Kerim'de O da Vak'a suresidir Rabbimiz Azze ve Celle orada buyuruyor İzâ Vaka'atil Vak'i'ah Kıyamet hadisesi meydana geldiği zaman Bir diğer ismi 15. ismi ise El-Hak'a El-Hakka, yine bununla ilgili biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir süre var. Yüce Rabbimiz, El-Hakka-tu Mel-Hakka ve Mâ ad Mel-Hakka diye buyurmaktadır. Mealen, gerçekleşecek olan, evet nedir o gerçekleşecek olan? Gerçekleşecek olanın, yani kıyametin ne olduğunu sen nereden bileceksin yani o günün adını yüce Rabbimiz El Haqqah diye de isimlendirmiştir. 16.'sı ise büyük felaket manasına gelen ette temmetul kubra. Tammetul kubra. Nazihat Suresi 34. ayette fe ide caatut temmetul kubra her şeyi alt üst eden o büyük felaket geldiği vakit diyerek isimlendirmiştir. Bir diğer ismi ise on yedinci isim es sâh Yani kulakları sağır eden ses manasında. Es-Sâh-Hah. Fe-i de câetü sâh Kulakları sağır eden o ses geldiğinde buyuruyor Rabbimiz Subhanahu ve Taala. 18. isim ise El yani vakti gelen, yaklaşan manasında Azifatil Azife. Yaklaşan, yaklaştı Necm Suresi 57. ayette haber verilmekte. Bir başka ismi, on dokuzuncu ismi El-Kari'ah, El-Kari'ah yani kapı çalan manasında El-Kari'ah. Bu tabiri yani bunu bu şekilde e, tefsir eden El-Kari'ah'ın bu manaya geldiğini Seyyid Sabık El-Ekaidul -El İslamiye isimli kitabında belirtmiş. El-kari'ah kapı çalan manasındadır demiş ve demiş ki, El-kari'atu mel-kari'atu ve ma me adrake mel-kari'ah. Yüce Rabbimiz bu ayetle bunu haber verdi. Yani kapı çalan, nedir o kapı çalan, o kapı çalanın ne olduğunu bilir misin? Bu şekliyle kıyametin isimlerini de haber verdikten sonra inşallah... Ee, eğer e, müsaade edilirse bir 10 dakika e, istirahattan sonra inşallah e, dersimize kalan yerden devam edeceğiz. E, müsaade var değil mi arkadaşlar? Peki Allah razı olsun inşallah 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekat